Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Günaydın Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Çok güzel iki kitaptan bahsedeceğiz. Yani biz çok sevdik o yüzden bahsedeceğiz. Senin kitabının adı ne? Ormanda Çay Partisi. Hı -hı. Bir resimli kitap bu. Yeni çıktı. Yeni sayılır. Ee, Japon e, ilüstratör Akiko Miyakoshi. Yazmış ve resimlemiş bu kitabı. Ee, Türkçe'ye Meyav yayıncılık tarafından çevrildi. Ee, Japonca'dan çeviren de Melek Kaba. Orjinal dilinden çevrilmiş olması bir kere artı bir. Evet Japonca'dan, e, Japon çocuk kitaplarından e, çok fazla, çok fazla örnek evet. bilmiyoruz. O yüzden e, benim de ilgimi çekti görür görmez. Kapağı zaten e, çok Japon. <gülüyor> <gülüyor> yani o Japonların... Kendilerine has bir yalınlıkları vardır ya o, o hissi hemen veriyor. E, elinde bir paketle ormanın içinde belli ki kış e, karda yürüyor ayak izleri bırakarak bir kız çocuğu var. Elindeki paketle gidiyor ve ağaçların arkalarından da onu izleyen hayvanlar görüyoruz. Kızın şapkası kırmızı. Evet e, resim siyah beyaz evet. neredeyse tamamı siyah beyaz. Ee, ama kızın üstündeki bu renk ve daha sonra kitabın içinde evet. de bu renk vurgularını e, sık sık göreceğiz e, dikkat çekiyor hemen peki ormanlık çay partisi nedir? Hı -hı. kim katılmış bakalım bu partiye? aslında bir parti yok e, normal bir gün e, kar yağmış e, bütün gece sonra dinmiş ve e, babası da karları temizlemek için büyükannesinin evine gideceğini söylüyor Kiko'ya söylemiyor daha doğrusu yola çıkmış bile çoktan ee, ama babam keki almadan gitmiş diye hemen e, keki e, kutusunu, kek kutusunu kaptığı gibi Kiko e, babasının peşinden gitmek istiyor. Evet, büyük anne için bir kek hazırlanmış ama unutulmuş. Evet. E, anne istemiş götürmesini evet. ama baba unutmuş. E, tek başına gidebilir misin peki diye soruyor kızına. E, tabii gidebilirim diyor. Peki o zaman sen götür bakalım diyor annesi. Bu... E, sayfada Kiko'yu o evin içinde görüyoruz. Siyah beyaz evet, yine düzenle yapılmış hı. resimler var. Kiko'nun eteği kırmızı saçları sarı. Yani hemen Kiko'yu bütün ediyoruz, resmin evet. içinde ayırt edebiliyoruz ve başlıyor gitmeye. Kapakta gördüğümüz o ormanın içinden hı hı. geçiyor. Kapak sahnesi bu aslında şu şimdi ormana girdiği. Evet yerde. ama o hayvanlar yok. yok Burada anda sadece anda, evet. kiko var. Babasından da iz yok. Sadece babasının ayak izleri var. Hı hı. Gidiyor ormanda hiç ses yok. Çıt çıkmıyor sadece kendi ayak sesleri var ve e, uzakta kafasında şapkası olan arkası dönüp birisini görüyor paltolu. İşte babam diyor peşinden ana yetişmeye çalışırken koşmaya çalışırken hı hı. düşüyor ve e, kutuyu da düşürüyor kek eziliyor ki koç çok üzülüyor ee, tekrar alıyor kutuyu yine de babasının peşine peşin babasına yetişmek hı hı. zorunda olduğunu hissettiği için peşinden gidiyor ve tam babasına yetişecekken bir bakıyor ki babası onun daha önce hiç görmediği bir eve giriyor koca bir ev Koskocaman bir ev bir konak ormanın içinde ve ee, içeri bakmaya çalışıyor bir de bakıyor ki Babası sandığı kişi aslında bir ayıymış. Ya, o şapkayı bir şapkalı bir şapkalı ve şapkayı çıkardığı anda camdan içeriye baktığında görüp e, şaşırıyor, suratında böyle bir dehşet ifadesi var kikonu. Ve e, hadi içeri gireyim sen de mi çay partisine geldin? Niye bir ses duyuyor arkasından? Bir de bakıyor ki bir kuzu. <gülüyor> <Ayarıda> <gülüyor> Ama nasıl e, Çok güzel böyle evet. yün paltasını giymiş, elinde. Minik el çantası var böyle 1960'ların e, modasına uygun. E, hadi sen de e, hadi gel içeri girelim Hı -hı. diyor. Ve bundan sonraki sahne çok hoşuna gidiyor. Yani bu bir film olsaydı filmde kalabalık bir e, bir sürü figürün Hı -hı. olduğu bir sahne düşün. Uğultu, ses, konuşmalar, sohbetler. Ve e, içeriye biri giriyor kameraya doğru dönüp bakıyorlar ve bir Çok anı. derin bir sessizlik anı <gülüyor> evet. oluyor. Bütün hayvanlar bir sürü hayvan bir masanın etrafında işte kimi e, keman çalıyor kimi masada oturmuş kimi ayakta kiminin elinde trompet var ve hepsi bize doğru bakıyor gözleri fal taşı gibi açılmış Kiko'nun içeri girdiği an. Hı hı ama ondan sonra tekrar normal e, hallerine geri dönüyorlar ve Kiko anlıyor ki o gün orada çok büyük bir çay partisi veriliyormuş ve bütün hayvanlar o gün oraya davetliymiş e, onu da hemen e, hiç koşulsuz sofralarına davet ediyorlar İşte onun hikayesini dinliyorlar başına ne geldiğini öğreniyorlar i̇şte kekinin e, parçalandı ezildiğini söylüyor çok üzülüyor ve herkes ona e, telafi edebileceği bir şey sunuyor ee, ve ondan sonra partinin bitiminde hadi sana eşlik edelim deyip onu büyükannesinin evine kadar götürüyorlar. Sonunda ne olduğunu söylemeyeceğim. Ee, bütün bu sahneler boyunca e, hep siyah beyaz çok güzel desenler, çok güçlü bir e, desen, Şu, çok güçlü ifadelerin olduğu... Yani ışığı olduğu. kullanması muhteşem değil mi? Yani, evet yani çünkü, kullandığı evet. teknik bu malzemeyle bir kere bu kadar temiz çalışabilmek evet. çok zordur. Tabii ki üstünde sonradan dijital oynamalar vardır ama. elbette ama o hayvanların her birinin kişiliği o kadar keskin bir biçimde Hı -hı. vurgulanmış ki çok çarpıcı. Bana bir Miyazaki Stüdyo Ghibli'nin galiba Stüdyo Ghibli'nin miydi? Pompoko diye evet, bir çizgi film vardı. Stüdyo Ghibli Miyazaki işiydi galiba o da. Evet orada e ki hayvanları ya, hatırlattı. E, rakunlar. Orman, rakunlar. Ya da Totoro. Totoro. Evet. Burada da bu hayvanlar e, senle de konuştuk yayından önce hayvanlar ne isim geliyor olabilir diye. Ben e, kırmızı başlıklı kız hikayesini çağrıştırdı tabii. Hı -hı. Hemen. Bir, bir büyük anne var. Ormanda tek başına yapılan bir yolculuk var. Zaten kafasında kırmızı bir başlık da evet. var e, Kikko'nun. Ormanın içindeki o yolculuğu e, onun Korkuyla yüzleştiği anlar gibi düşündüm ve hayvanlarla karşılaşması da korkusuyla yüzleşmesi gibi düşünmüştüm. Ama sen bambaşka bir yorum ya, yaptın. Evet, biraz yorumlarımız değişti. Şimdi zaten bu Japon e, anlatılarında ne bileyim tilkilerin bir tören geçidi vardır ormanın içinden mesela. Hı -hı. Yani kullanılır bazı filmlerde. Evet, bazı özel e, yanları var. Yani her şeyin bir ruhu olduğu için onların... Dünyasında, uh -huh. evreni algılamalarında işte her şeyin ruhu bir sürü şeye denk geliyor. Şimdi bir kere o animizm işte yani uh -huh. e, o çok canlı biçimde var bu hikayede de. Bir de şunu e, ben düşündüm bu kitapla ilgili. Burada bahsedilen şey şimdi Japon animelerinde, e, animasyon filmlerinde izlerken ne bileyim Naruto gibi ya da Bleach gibi ee, hani kahramanın sürekli kendini aşması gereken, sürekli mücadele etmesi gereken, yenilecek gibi olup tekrar gücünü toplayıp mücadeleye devam etmesi gereken, hep bir aşama ileriye gitmesi gereken böyle mücadeleli filmler var. Hani tamam burdu kırdı falan filan da öyle o kadar boş değiller. Uh -huh. Onlar da hep bir mücadeleye başlamadan önce kahramana Gambatte deniyor yani. Hani Gambatte. Ne demek? Ee, elinden gelenin en iyisini yap. Bu kitabın bana verdiği his o oldu işte. Yani bu çocuğa gidebilir misin tek başına? Ormandan yürüyecek gidecek. Hadi git bakalım o zaman. Gambat geliyor evet, yani. Evet düşüyor hata yapıyor değil mi? Yani bir evet. hata var bir kaza var. Yani bir şey olması gereken görevi tamamlamasına engel olacak bir şey var. Şimdi Japonların görev bilincini de unutmamak gerekiyor. Ama e, ormanın ruhu bütün evren aslında onun mücadelesine destek olmak için hazır. Heh. Dolayısıyla mücadeleden vazgeçmek için bir şey yok. Hata yapmayı göze alıp harekete geçmemiz gerekiyor. Yani hep bana bu hisleri evet. çağrıştırdı. Ki zaten çok güzel bir finali var. Yani evet. o, o sorun hani onun düşüp o kek kutusunu ezmesi vesaire hiç yani lafı bile edilecek bir şey olmuyor kitabın sonunda. Dolayısıyla o e, cesaretlendirme, o görevi üstlenme, mücadeleye girişme halini inanılmaz yumuşak böyle hani... Değil mi? Çok evet, yumuşak evet. yani. Bana bunları çağrıştırdı. Yani senden biraz farklı bir yorumum oldu. Evet şimdi sen böyle dediğin için o gözle tekrar okumak istiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir masal ortaya çıkmış. E, metinleri olmasaydı mesela bu kitabın yine çok güzel bir evet, sessiz kitap olurdu Zaten e, metinler... Bir yana resimleri her bir sahne e, ayrı ayrı uzun uzun incelenesi sahneler. Evet. Sen böyle deyince sanki metinler resimleri hani kolaylaştırıcı olsun diye yazılmış gibi bir hisse kapılıverdim şimdi. Bir yandan da evet böyle bir durumu var. Yani kitap görsel bir kitap aslında evet. metinden önce. Yani, yani yazılı metinden önce. Evet. Hmm, güzelmiş bu da. Evet. E, bu e, resimdeki renklerin ışığı çok güzel kullanıyor dedin ya. Işık e, ışık gölge e, desen desen çok evet. kuvvetli ama renkleri de öyle noktalarda kullanıyor ki e, Miyakoşi gerçekten e, o sahnede bütün e, dikkatimizi nereye yoğunlaştırmamız gerektiğini bize işaret ediyor. Bazı yerlerde renkler işte kırmızılar sarılar turuncular böyle patlıyor e, çok çarpıcı Hı -hı. etkileyici sahneler işte bütün hayvanlarla birlikte yürüdüğü sahne çok güzel mesela yine e, bütün o sesi onların Çıkarttıkları sesleri, çaldıkları enstrümanların seslerini, kardaki o ayak hmm. seslerini hepsini duyuyorsun. Buradaki birkaç renkli evet. alan sayesinde. Doğru söylüyorsun. Çok, çok keyifli kitap. Çok güzel. Çok güzel İsmini bir kitap. tekrar edelim. Evet. Ormanda Çay Partisi. Akiko Miyakoshi resimlemiş ve öyküsünü yazmış. Meyav Yayıncılık tarafından çevrildi bu kitap. Japoncadan çeviren de Melek Kaba. Şimdi bu kadar e, Japonluktan bahsetmişken. Ve bir sonraki yani programın ikinci bölümünde anlatacağımız kitabın da Japonlarla çok tuhaf bir ilişkisi varken aslında kitabın hiç yani kitabın değil yazarının çok tuhaf bir ilişkisi var. Ee, özel bir şarkı yani benim çok sevdiğim bir şarkı çalmak istiyorum. Samurai Champloo adlı çok böyle e, kendine has bir animenin yine kendine has bir şarkısı Ik Ikue Asazaki e, söylüyor. Bir Japon halk şarkıcısı 85 yaşında. Obokuri. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı, Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde bir Japon masalından bahsettik. Ardından da Samurai Champloo adlı bir Japon animesinden bir Japon halk şarkıcısının şarkısını çaldık ve dedim ki kitabın, yani bir, şimdi bahsedeceğim kitabın e, tuhaf bir ilişkisi var Japonlarla. Daha evet, doğrusu nasıl? yazarının. Şimdi kitabın adını söyleyeyim önce. Krala Mektup adlı kitaptan, romandan bahsedeceğim. Tonke Drakt'ın Hollandalı yazar. Tonke Drakt'ın romanı bu. Erhan Gürer'in Türkçesiyle Can Çocuk tarafından yayınlandı Türkçesi. Şimdi Tonke Drakt çok ilginç. Ee, Endonezya'da doğuyor 1930 yılında. Orada işte bir hani bu kolonyalizmin, işte sömürgeciliğin bir şeyleri yani orada Hollanda'nın bir şeysi olarak e, orada bir Hollandalı olarak doğuyor. E, ve sonra İkinci Dünya Savaşı 12 yaşındayken 1942 yılında e, bir Japon toplama kampına hmm. arkadaşıyla beraber e, sanıyorum ailesiyle de beraber düşüyor. Orada yalvar yakar işte kağıt falan istemişim. Kitabın içinde de var e, onun biyografisi. Başka kaynaklardan da okudum. Çok, gerçekten çok tuhaf. İşte e, Yazmaya başlıyor o şekilde. İlk eserini öyle yazıyor ha. falan. Sonra işte Hollanda'ya dönüyor bir şekilde artık kurtulup o kamptan. Ee, işte çizerlik eğitim alıyor. Aslında o da bir illüstratör. Ama e, yazıyor bir yandan. Sonra diyor ki ben sırf çizeceğim artık gibi bir hikayesi var. Ee, bu hani Japon bağlantısı gerçekten garip oldu bugün için evet. yani. Ee, kitabınsa hiçbir Japonluğu yok. Hani samuray ve şövalye. Hani bu kadar <gülüyor> ilişkisi var. Çünkü krala mektup adlı kitap e, ortaçağ diyebileceğimiz e, hani bizim dünya tarihi içinde ortaçağa denk gelebilecek bir dönemde e, hayali bir e, coğrafyada geçiyor. E, i̇ki tane önemli e, ülke var. Dagonaut ülkesi var e, bir tarafta. Doğu'da, ee, Unaven ülkesi var batıda. Unaven ülkesiyle e, e, Dagonaut ülkesi arasında da böyle devasa bir sıra dağlar var. İşte Evelyan diye bir güneyde bir e, ülke var. E, o ülkeyle Unaven ülkesinin sorunları var. Dagonaut ülkesinin aslında bir sorunları yok ama niyeyse sorunları veriyor falan gibi. Karışıkta bir siyaseti var ha. bu e, coğrafyanın. Kahramanımız Teori daha doğrusu Teori oğlu Teori bir şövalye yaveri babası Cesur Teori ya da Korkusuz Teori'yi de hangisi hatırlamıyorum bir şövalye Dagonaut ülkesindeki kral Dagonaut bu arada bu da ilginç yani Unaven ülkesinin kralının adı da Unaven <gülüyor> ama ülkeler yeni kurulmuş değil <gülüyor> Tiuri de ee, babası Tiori gibi bir şövalye e, olmak istiyor. Şövalye gaveri. Ve Dagonaut ülkesinde şövalye olmanın son aşaması e, işte kralın şehrinde e, bir kralın sarayına yakın bir şapel var. O şapelde gece boyu işte dizlerin üstünde duracaksın yani çökeceksin böyle hiç konuşmadan hiçbir şeyle ilgilenmeden sabaha kadar orada nöbet tutacaksın. Son aşama bu. Ertes sabah gelip seni alacaklar böyle saat 7 gibi. Ve işte kralın huzuruna çıkarılacaksın. Çünkü hareket artık edebilirsen hareket edebilirsen tabii. Hareket edebilirsen ama işte şövalyelik sonra... bunu gerektirir. Ondan sonra e, kral da seni işte omzuna artık kılıçla mı dokunacak ne yapacaksa şövalye ilan edecek. Hı hı. Böylece artık şövalyelik hayatın başlayacak. Bu aşamadayız. Teori dört arkadaşıyla beraber dizlerinin üzerine çökmüş şapelde duruyor ama tık tık tık cama vuruluyor. Aslında ilgilenmemesi lazım. Bakmaması lazım ama bir şekilde e, maceraya çağrıyor. Böyle geliyor onun için. Ve bir şövalyenin görevi yardıma ihtiyacı olana yardım etmektir zaten. Dolayısıyla yardım ediyor. E, yaşlıca bir adam e, ondan bir ricada bulunuyor. Şapeldeki nöbetini terk etmesi gerekiyor. Şapeldeki nöbetini terk edip e, yandaki bir çiftlik gibi bir yer var. Orada bağlı duran atı alıp çaldığını fark etmeden ama aslında atı çalmış oluyor. Şimdi şövalye olacaktı az önce. Şu anda <gülüyor> evet, atırsızı. Işler iyice, yani 10 saniye amaçın. içinde atırsız oldu yani böyle aynı hikaye <gülüyor> böyle başlıyor. Ama iyi amaç. İyi ya Tamam ama, ama atırsız şimdi <gülüyor> altın sahibine soy, soy, anlatsana evet. o iyi amacı yani ee, ve böylece macerası başlıyor. İşte bir yerde bir han var o hana ulaşması oradaki ak kalkanlı işte e, şu, kara şövalyeye. Bir haber iletmesi lazım. Gidiyor, aa diyorlar geç kaldım diyor hancı. Biraz önce işte Kızıl Kalkanlı Kara Şövalye geldi aldı onu gitti. Ormanda ne tarafa şu tarafa onun peşinden gidiyor. Bir bakıyor Ak Kalkanlı Kara Şövalye e, ölmek üzere. <Gülüyor> Meğer tuzağa düşürülmüş. Ak Kalkanlı Kara Şövalye yüzünü açıyor aslında yüzlerini açmıyor bu şövalyelerin böyle miğferleri var. Hepsiperlikleri kapalı. Miferi çıkardığın zaman da altında bir peçe gibi bir şey var yani. Hı hı. Ama ona yüzünü gösteriyor ve diyor ki bu mektubu e, Kral Unaven'e götürmen lazım. Hı hı. Ona bir mektup veriyor. Söz verdirtiyor. Şimdi bir şövalye diğer adı, ülkenin kralına yani koskocaman sırada alır. Yani günlerce sürecek bir yolculuğa çıkması gerekiyor ve o sırada işte şapelden çıkarken üstünde beyaz böyle bir kıyafet var. yani Onunla atabilmiş gelmiş yani. yani durumda bu. Hı hı. Hani hakikaten bir yazar kahramanlığın ne kadar tuzağa düşürebilirse o kadar tuzağa düşüyor. Başına yani. gelebilecek bütün kötü şeyler geldi şimdi Ge de. E, geliyor tabii. Daha kitabın başındayız. Dur bir dakika. Daha neler gelecek başına. Ve böylece e, Tiuri e, şövalye olmak üzereyken her şeye sırtını dönmüş ve bir maceraya çıkmış oluyor. Şimdi bu macera boyunca e, farklı şövalyelerle, farklı ülkelerden gelme şövalyelerle, Karşılaşıyoruz. Şimdi bu şövalyelerin tabii şövalyelikleri mesela aa bak bu da benzermiş samuraylıkla çok benzer düşmana saygı duymak saygı duyulur bir düşmana sahip olmak aa. ya bu kavramlar bunun içinde de var ee, işte müthiş bir mücadele başlıyor karakterlerin hep gizli bir kimlikleri oluyor yani gizli derken kötü anlamda bir şey yok şimdi mesela işte ulaşmaya çalıştığı aşması gereken sıra dağlarda bir tane ermiş sayılan birisi var. Hacı adaylarının hep gidip uğradığı birisi. Hı hı. İşte onun yanına gidiyor. Oradan artık ondan bir destek alıyor falan. Dağları aşıyor. Yanına bir arkadaş veriyor. O da onun yaveri gibi oluyor. Şimdi onu diyecektim. Yanında birisi o, oluyor. Ta dağlara mu? vardığında oluyor. Ondan önce neler yaşıyor. Tabi eh. anlatamıyorum şu anda burada. Sonra Kral Unaven'e e, ulaşıyor. Bir bakıyor. Ya bir dakika o dağda gördüğüm ermiş adamla bu ne kadar benziyor birbirine falan. Meğer o prensmiş aslında. Hani aslında neredeyse kral olacakmış da vazgeçmiş. Gitmiş daha da ermiş olmuş falan. Hani böyle gizli kimlik derken böyle şaşırtan, hepsinin böyle rollerini bir anda değiştiren böyle bir sürü şey oluyor işte. Bu şey ne denir? Bu karakter yoğunluğu içinde aksiyon da çok, macera da çok. E, sürükleyici bir şövalye romanı. Yani en son ne zaman böyle doyurucu bir şövalye e, romanı okudun, böyle bir doyurucu bir şövalye filmi izledim bilmiyorum ama e, bence çok olmuştur. Sen e, evet eline aldım ya bırakamadın günlerce bu kitabı. Evet çok doyurucu. Şimdi bu hani orta dünyada işte Frodo Baggins'i takip ederiz ya yani Hobbit'i işte o yüzüğü taşır bin bir zahmetli bilmem ne. Yani o hissi veren. Evet. Ee, onun gibi bir sürü farklı karakter ama burada karakterlerin e, fantastik yanları yok. Bunların hepsi insan karakterler. Hı hı. Şimdi kitapla ilgili benim açımdan en şaşırtıcı olan şeyse e, Tonke Drakt bir kadın yazar. Hı hı. E, kitapta neredeyse kadın yok. Hı hı. Ya, buna çok şaşırdım. Yani kadın 2-3 yerde kadın karakter var. Onlar da hani o kadar silik, o kadar hani Hikaye yardımcının yardımcısı. Tabii, yani işte bir derebeğinin şatosunda kalırken işte derebeğinin hanımı kapıyı açıp ihtiyacınız var mı diye sorup kapıyor mesela. Ya da işte bir derebeğinin kızı var. Örgü filan örüyor. Hani Ona eldivenini veriyor. Hani O da evlenmeyi bekliyor zaten falan. Yani bu çok şaşırttı beni. Hmm. Hani, tıp, koskoca bir şövalye macerası var burada ve tamamen erkeklere ait bir dünya yazmış. Ne kaç yılında yazılmış bu e, kitap? Şimdi tam olarak yılını bilmiyorum ama herhalde 1950'ler falandır. Yani şimdi onu açıkçası bak bu kitabın yazıl, ta, yazılış tarihine bakmak aklıma gelmemişti. E, 1962 62. 1962 yılında yazmış. E 62 yılı da aslında ne bileyim hani böyle bir romanda yine de hayli evet. cinsiyetçi bir e, yaklaşımı varmış. Yani ki. hani kadın yok. Yani çok enteresan bir e, durum yani. Hani ne bileyim bir ladyler bir bir şeyler hani daha yoğun en azından o yan roller bile daha yoğun olabilirdi evet, ama yok var olanlar da da onlara zaten çok e, minicik o belirli evet. roller biçilmiş ve küçücükler yani bütün bütün kitabın içinde hani toplarsak on satır falan herhalde yani kadın ha. karakterlere ait olan kısım e, bu beni çok şaşırttı doğrusu. Ee, hani tamam şimdi artık e, kadın karakterler, kadın süper kahramanlar artık hani bunlar çok sıradanlaşmış şeyler. Ya da Miss Marvel mesela işte Pakistan kökenli biri, bir e, Amerikalı olabiliyor. Yani hı hı. bunlar hani o boyutta artık hani sıradanlaşmaya başlamış bir durum kadın karakterleri. E, geç kalmış olsak bile sıradanlaşmış hı hı. bir şey. E bu kitapta hiç yok. Yani bu beni çok şaşırttı doğrusu. Ama e, hı hı. macera çok güzel. Yani kitabı okumak istiyorsun. Yani bitsin istemiyorsun kitabı. Ee, böyle dolu dolu bir macera okumak isteyenler için e, Tonke Drak't'ın Krala Mektup adlı kitabını e, tavsiye ediyorum. Evet ben de çok merak ediyorum. İlk fırsatta okuyacağım. Evet Erhan Gürer'in çevirisiyle Can Çocuk'tan çıktı Krala Mektup e, ve süremizi aştık. Dolayısıyla. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Evet. O halde gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor>